Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ba'd Şimdi bazı arkadaşlar soruyorlar. A'raf ehli. A'raf nedir? Ehli nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hatta bir sure var. A'raf suresi, Meşhur hepimiz bildiğimiz A'raf suresi. Nedir? Şimdi A'raf suresi, A'raf e, önce e, A'raf bir suradır. O mesele ile ilgili her sura Kur'an içerisinde en bariz meseleyle e, ne olur isimlendirilir. Bakara suresi en bariz meselesi nedir? Ben İsraile Bakara kes e, Hazreti Musa dedi Allah'ın emriden. O olaydan surenin adı verilmiş. Nisa suresi Nisa. A'raf'a da bu olaydan A'raf suresi vermiş. A'raf suresine baktığımızda A'raf meselesi nerede geçiyor? Cennet ehli ile cehennem ehli Çizsi birbiriyle cennet cehenneme ilk girdiklerinde bir tartışma oluyor Orada bu olay çıkıyor ortaya. Şimdi cennet ehliyle cehennem ehli Çizsi dünyanın sonudur Tabi cennet cehennem Ebedi hayatın sonudur Ondan oyuna yoktur Yani yen cennet var Yen cehennem var Ehli sünnet akidesine göre Yoktur bu çizsinin arası Şeyi yoktur Ebedi istikrar yen ataşta olur Yen ebedi olarak Cennette olur. Bu kişisi de ile el ebedil abidine kadar devam edecektir. Bitti. Onun için e, musulman adam Allah'a imanı olan ne yapar? E, i̇şini sağlam alır. Ebedi hayatta cenneti seçer. O da ne olur? İman eder. İmanın gereği amel eder. Şimdi hisap, mahşercünü, hesap kuruldu, terezi kuruldu. Teraziden sonra sırat, sırattan sonra kantara Kantara cehennetin kapsında sonra cennet ehli cennete gider Cehennem ehli de sırattan sonra cehenneme giderler Şimdi e, cehennem ehli cennet ehliden ilk girdiler e, cennete Her çeşit evini yurdunu hizmetçilerini, melekler dedi Hoş geldiniz karşıladılar Bir de sorarlar bir de cehennem ehlini de melekler karşılar Neyle karıştılar? Hoş geldi yoktur. Azapla azarlamakla karşılıyorlar. Gelin ya ahlıyorlar başlarına vuruyorlar ne, old, ne yaptık? Melekler ne diyorlar siz orada? Cehennem hamileri diğerler size nebiler gelmedi. Hicret kalkmadı. Evet hicret kalktı ama ne yapalım işte uyduk. Bu maziretler bitti artık. Gelin cehenneme. Şimdi cennetten cehenneme giren ne? Burada hivar oluyor Aralarında hemen cennet ehli dönüyor Ya Allah diyorlar biz inanıyorduk Çafirler cehenneme gider Acaba gittiler mi? Her çeşit kendi inancına göre Biz şimdi bugün de bugün de biz Biz olarak bu, bu, bu, bu devirde Yaşayan insanlar ne düşünüyoruz? İşte bizim devirdeki Çafirler din düşmanları çi bize aziyet verirdiler ee, i̇ster ülkemizde ister dişi, bu, bu, bu evremde Hepsini duyuyoruz Neredeler bunlar merak ederiz Neredeler ben ilk girdimde buş nerede Diyerim ya Rabbi sorarım İnşallah ben zennete girerim İlk girdimde de buş nerede ki benim memleketimi işgal etti Müslümanları kesti Bir milyon musulmanı öldürdü İlk aklıma gelen bu olur en, en düşmanımdır Ondan sonra onun yavruları Sorarım bakarım Allahu Teala Cennetten cehennemin arasına bir sur vurur. Sur. Bir. Sur nedir? Duvar gibi bir yüksek sur vurur. Batınuhu min kibelihim rahme. Cennet tarafından o sur rahmet gibidir. Hiç böyle aynen cennet, cennetin alanındaki meseledir. Havası, her şeyi. Ve zahirhu min kibelihim alab. Cehennem tarafı da aynen osur bir parça ateştir olacaksın. Bir sefer cennet ehli, cehennem ehlini göreller. Nasıl görenler? Göreller. biz bunu bilemeyiz, bir gayiptir. Ama biz şanslı insanlarız. Bu, bu dönemde yaşayanlar şanslı insanız. Şimdi mesela ben sizinle Skype ile konuşuyorum, diyelim, ta dünyanın o bir tarafında. Dünyanın en sonu olsun Skype ile görüntü olarak konuşuyorsun. Bunu 20 sene önce deseydik kimse bize inanmazdır. E sahaba nasıl inanıyordu? Demek ki biz biraz aklımıza yakın oluyor. Ekrandan görürler ama Allah-u Teala vasıveriyor. Bir sur vurulur, o surun bu tarafından o tarafı görünüyor. Ama o o ateş, o azap bu tarafe geçmiyor. Sanki bir cam gibidir diyelim. Ataş cama vuruyor, dönüyor. Tabi cam gibi değil, ben teşbih. Anlaşılsın diye bu meseleyi öyle söylüyorum Çünkü o surun <gülüyor> Surun ne olduğunu biz bilemeyiz arkadaşlar Bu gaybi bir meseledir Gaybi olduğu için Bunu biz bilemeyiz Sadece biz meselden allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de mesel veriyor Yakunlaştırsın İnsanoğlunu da Allahu Teala diyor Salih insan Bu amelleri yapsa salih olur e, ya, İnsanoğluna daha Havan tat sağlıyor allah Teala. Bir örnek gösteriyor. O da peygamberdir. İşte bak salih insan bu dini yaşayan bir canlı örnekte var. Şimdi bu bu surun cehennemle hivar oluyor ar ar aralarında. Cennetten cehenneme. Ehli cennet soruyorlar. Ey kafirler gördünüz mü Allah'ın azabını? Evet gördük. Boyunları büçük. İkrar zamanıdır. Buş olsun. En zındıklar olsun. Yeni de ben tarihte okumuşum bütün peygamberlere aziyet verenler, katiller, caniler, din düşmanları, bizim imanımız gereği fıranlar, Tavutlar, nemrutlar hepsini orada görürüz o bir tarafta Allah'ın izniyle. Camın o bir tarafında, surun o bir tarafında görürüz. Hepsini tek tek sorarız arkadaşlar. Burada neye inanıyorduk biz? Bunlar din düşmanıdır. O bir tarafta hepsini tek tek istisnasız görürüz Allah'ın izniyle. Hepsi cayır cayır yanıyorlar biz de görürüz. O mutluluğu, o saadeti Rabbil alemin, müminlere yaşatırır. Çünkü ehli cennettiler, Allah onlardan razı olmuş. Bu sefer alışveriş oluyor aralarında. Bu sefer o tarafta bizim akrabalarımız da var. Mahalle e, çocukluk arkadaşlarımız var, honum konşumuz var, tanıdıklarımız ama ne olmuşlar? Dinsiz gitmişler. O tarafta görürüz, o tarafta diyorlar ya siz ne nimettesiniz biz yandık burada biraz o sudan o rahmetten biraz verin bize de biz konşuyduk akrabaydık. Kan bağımız var, aşiretimiz var. Hayır diyenler ehli cennet Allah size yasak kılmış bunu. Allah size yasak kılmış mı Bak hiç demiyor ehli cennet demiyorlar ya Rabbi. Ya Rabbi bak bu benim kardeşimdir. Amca'mın oğludur. Çok faydası vardır bana kıyama e, dünyada. Çok yaramıştı beni. Ya Rabbi bir su vereyim ona. Bunu da şefaat dilemezler. Çünkü onlar diyorlar, bu kapı kapanmış. Kifirden ölene şefaat olmaz. Onu hiç etmiyorlar şefaat. Ehli cennet diyorlar. Hayır Allah size haram kırmış. Anlatabildim mi? Hiç bile şefaat dilemiyorlar onu. Ondan sonra. Ondan sonra ne diyor? وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٍ Şimdi bu ayetler devam ediyor. 40'tan ta 49'a kadar. A'raf surasında. A'raf surasında bu e, ayetler devam ediyor. Şimdi bizim konumuz neredir? Biraz önce anladığım Cennet Cehennem önceki ayetlerdir. Şimdiki ayetler ne diyor? وَبَيْنَهُمَا رِجَالٌ Yani cennet cehennemin arasında hivar oluyor. Bunun da arasında bir kısım insanlar var. Ve beynehuma hijabun. Bu hijab nedir? İşte o surdur. Mufessirler diyorlar. Yani between el cenneti ve'n nari surun Cennetten cehennemin arasında bir sur var. O sur nedir? O Araf'tır işte. O ayet zaten ona çoğulur. Ve beynehuma hijabun ve alal a'raf rijalun. Arafın üzerinde deneler var? insanlar var. Ricalun. Burada rical derken, yani rical erçekler var. Sadece erçek değil. Burada Lugat Arapca'da kinayettir. Erçekler dedin kadınlar da dahildir ona. Yani burada demesler kadınlar deseler biz yokuz. Araf her, her insandır. E, rical Arapçada dedin yani kadın erçeği şümle diyor. Şimdi ve beynehuma hicabun ve alel a'rafi ricalun. A'raf, Arapçada urf nedir kelimesi? Urf, yüksek bir yer. Yüksek bir yer. Mesela dümdüz, mesela diyelim Mesela bir e, şehirdeyiz. O şehir düzdür ama ortada bir tepe var. Mesela Ankara'da nasıl ortada bir, e, ulus tarafında bir tepe gibi böyle var. Her yerden görünür. O nedir? Urftur. Ona lügatça da urf diyorlar, yüksek bir yer. Hatta Horuz'un başındaki o şeye ne diyorlar? Urfü dik Dikin o yüksektir böyle başında durmuş eti. O yüksektir. Ona diyorlar ürf. Hatta, hatta şeyde biz ne diyoruz? Adet ürf gereği. Ürf usulü fıkıhte de muteber bir şeydir. Eğer şeriata aykırı gelmez. Ürf nedir? Bilinen bir şey yani. Yani bu bizim örfumuzdandır, Yani bu bilinir. Her şey bilinir. Yani yüksek bir yer. Ve halel a'rafi rijalun O yüksekte surun üzerinde de bazı insanlar var. Ne olmuş? Şimdi cennetlikler cennette yerleşti. Cehennemlikler cehennemde yerleşti. Ama ortada bir kısım insanlar kalmış. Ne cennete giriyorlar, ne cehenneme. Neden? Çünkü hasenetleriyle seyyiyetlerin olmuş dengelmiş terazide. Şimdi terazi sirattan öncedir. Mizan. Ehl-i Sünnet itikadına göre racih olan mizan sirattan öncedir. Şimdi Hesaptan sonra emeller her çeşin eline verilir gelir teraziye. Salih emeliyle, hesapta salih emelden Çötü e, e, emellerin, mağsiyetlerin, e, e, giri salih emellerin ayrılışır. Çuvaldan eline verilir. Bu tarafa bir salih, bu tarafa şey, bu Müslümanları için tabi verilir ellerine. Burada gelirsin teraziye. Melekler terazide ölçüyorlar. Salih amelin ağır geldi, hadi Allah'ın izniyle diğerler geç sıratın üzerinden sen cennete gidersin. Sıratın üzerinden geçersin. Eğer talih kötü emellerin ağır geldi, bu sefer ne olur? Sıratın üzerinden cehenneme düşersin. Allah korusun bütün müminleri. Sıratın üzerinden emeline göre, salih emeline, eğer amelin %100 ise ziyet hızıyla geçersin. Bazı insanlar var hadiste geçtiği gibi koşarak geçer, bazı jet hızında geçer, bazı yerde evlenerek geçer, bazı zor atar kendisini kurtarır. Ameline göre ne kadar amelin salih olsa o kadar hızlı geçersin. Şimdi bu amelleri mütesavvi olan ne olur? Ne cennete girerler ne cehenneme. Çünkü amelleri, salih amelleri var ise kötü amelleri de var. Çoğu amelleri var ise o kadar salihleri var çizsi terazide dam ortaya geldi. Gözünün önüne koy terazinin çiğ keffesi var. Ha? Buraya bir çilo e, bir çiloluk koydun orada bir çilo benve koydun çizsi denge oldu. Burada ne olur? Bu çiz, Bunlar işte ne yaparlar? Bunlar melekler neresi okullarlar? Ağrafın üzerine. Ağrafın üzerinde duralar bu insanlar. Bu Müslümanlar ağrafın üzerinde duralar. Cennetten cehennemin arasındaki o surdur işte. O sunun üzerinde duralar Bu sefer ne yaparlar? Bu tarafa bakıyorlar Cennet ehli hepsini tanıyorlar Salam veriyorlar onlara Ya filan ya filan Onları da tanıyorlar filan Doğuyorlar ya Rabbi Bak cennet ehli bular lütfen şefaat diler Ya Rabbi bu araf ehli gelsin Biz bunları tanıyoruz Bunlar müminiydiler Cünahleri var ise de Tevhid üzerine ölmüşler Affet ya Rabbi O tarafa bakıyorlar Zındıkları, kafirleri görüyorlar Cehennemde yanıyorlar Onları da tanıyorlar Ha? Hem de bir kısmına bakıyorlar e, Hepsini tanıyorlar ne, ne kadar saltanatları var dedi. Ondan sonra ne oluyor Ondan sonra e, allah Teala Ehl-i sünnetin racih inancına göre Allahu Teala Bunları ne yapar affeder Affederse ne olur Cennete girerler Allah'ın rahmetiyle Şimdi ayette gelirken Bu ayeti açıklayalım Ve beynehuma hicabun ve alel a'rafi A'rafın üzerinde rical durmuş. İnsanlar durmuş. Ya'rifûne kullen bi sîmâhüm. Her çeşit birbirini tanıyor. Yani Araf ehli cennet ehlin tanıyor, cehennem ehli Araf ehlin tanıyor. Hepsi birbirini tanıyorlar. Ve venâdû Araf ehli nida yaptı. Kimi çağırdı? Ashâbel cenneti. Ashâbel cenneti ey Ahmed, Mahmut çağırdılar. En selamun aleykum Size selam olsun Allah'ın selamı olsun Lem yedhuluha vehum yatmaun. A'raf ehli giremiyorlar Tabi izin verilmemiş İsteseler de giremezler Değilken e, kaytararsın Surun üzerine atarsın öyle bir şey yoktur O o ince meseledir orada Ne yapıyorlar Giremiyorlar ama arzu ediyorlar Ya Rabbi diyorlar biz de bu nimette Kardeşlerimizden barabar et Cünahlarımızdan affet Orada duaya başlıyorlar Sonra o bir tarafa gözler kayıyor ve iza surifat absaruhum gözlerini tarafa kaydırıyor tilqa ashabin nar'a nar tarafına ashabin nara kayıyor gözleri ne diyorlar Buları görüyorlar cayır cahir yanıyorlar he bunları böyle gördüklerinde ne diyorlar halu dediler rabbana la tec'alna ma'a ma'al kavmi'z zalimin ya rabbi bizi zalimlerden etme Bunlara aman ya Rabbi, böyük senin rahmetine sığınırız. Bizi bu zalimlerden, mekanimizi, yurdumuzu, ebedi bizi bulardan ataşa sokma. Ve nâde asha, sonra ne diyor? Ve ashabul a'rafi. A'raf ehli, bu sefer önce hivar kimiyle yaptılar? Cennet ehliyle. Şimdi sonra kimiyle yapıyorlar? A'raf ehli, cehennem ehlini tanıyorlar. Cehennem ehli de Araf ehlini tanıyor. Diyorlar ve nâde ashabul arafi. Araf ehlini nidayetti. Çağırdı cennet ricalen. Oradaki insanlara seslendiler. Ya'rifûnehum bisîmâhum. hakl me'rifâ. Yani hakkıyla o, onları tanıyorlar. Üzlerinden tanıyorlar. Bu filandır, bu filandır, bu filandır. Bu filan partidir. Bu benim başımı açtırdı. Bu beni böyle yaptırdı. Bu bana zulmettirdi. Hepsini orada tanırız. Anlatabildim mi? Ondan sonra ne diyor? قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اي اهل نار ne kadar cüclüydünüz elinizde saltanat vardır devlet vardır ordu vardır her şey kanunlar düzenler sizin elinizdedir kuvvet sizin elinizdedir yer üzerine hâkim İstediğiniz istediğiniz ülkeyi işgal ediyordunuz ha istediğiniz kanunları bırakıyordunuz müslümanları mustazaf yapıyordunuz Tekabül ettiniz Nerede o kuvvetiniz? Sizi kurtardı mı? Onlara ne yapıyorlar? Hatırlatıyorlar. Zaten onlar yanıyorlar. Bunları da hatırlattıkça ne oluyorlar? Kahroluyorlar. Sonra ne diyorlar? Ha ula اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَتِهِ Diyorlar ki, bunlar diyordunuz Allah'ın rahmeti bunlara gelmez. Bunlar mustaz'aftılar. Mekche, Kureyşi Fekir <gülüyor> Mekke de diyorlar Bu e, şeyler Mustaz'aflar nedir sana iman ediyor Ey Muhammed Hz. Nuh'un e, kavmi de diyor sana, Bizim en en düşük seviyesiz Fakir fukara insanlar Size e, iman ediyor ha? Yemin ettiniz bunlar Allah'ın rahmeti gelmez Ondan sonra Bak bunlar işte cennette Ondan sonra ne diyor Üdkülül cennete emir geliyor. Ağraf ehline. Tabi bir müddet kalıyorlar orada. Biz bilmiyoruz ne kadar kalıyorlar. Bu rivayetlerde gelmemiş. Bunda gaybi mesele olduğu için bunu kimse iştihattan konuşamaz. Sahaba bil. Pardon. Sahaba bile bunu iştihattan konuşmamış. Ne diyor? Allahu u Teala'nın izin çıkar oradan. Rabbil aleminden izin çıkar. Ne diyor? Üdkülül cennete. Girin cennete ey ağraf ehli. Ağlıyorlar. Orada. Allah'a dua ediyorlar. Bütün kalbelerinden Üdkülül cennete La khawfun aleykum Bundan sonra hiç korku yoktur. O korkuyu yaşadığınız surun üzerinde bitti de Ve entüm la tehzenun Sizde hiçbir zaman Sizin kalbinize korkudan Dolayı hüzün girmez Bitti sizin işiniz İşte araf ehli Bulardır arkadaşlar. Şimdi Biz böyle Hasanetten seyyiyeti Savunan, e, aynen olan bu Araf ehli kurtarıyorlar. Evet biz e, Allah'ın rahmetidir bu. Ama şimdi bir şey var burada bir noktaya tembih etmemiz lazım. İnnehu biz ne diyelim ya Rabbi bize Araf ehlinden et cennete girerim. Hayır bizim himmetimiz tamam Araf ehli cennete girer. Ne mutlu bize onlardan da olsak en azından ehlinardan olmasak. Ama Araf ehli oldu, o, olmak yerine bizim himmetimiz yüksek olsun. Ne diyoruz? Ya Rabbi bizi Araf ehlinden değil sonradan o azabı yaşatma. Ya Rabbi ilk, ilk annan, min evveli diyor alimler. İlk annan, siratın üzerinden yet, yet gibi geçenlerden kantarada durmadan Cennete girenlerden eyle bizi. Himmetimiz ne olması lazım? Yüksek olması lazım her zaman. Biz o himmi, hedefi yüksek koyduk, yükseke çıkacağız. Ama biz bir hedefi bir kısa koyduk, bir buraya yetişelim ondan sonra bakalım. Olmaz, bu şeytanın tuzağıdır. Onun için biz diyoruz Ya Rabbi, bizi rahmetine kavuştur. Bizi Araf ehli değil, ilk cennete girenlerden, hiç Araf ehlinin kederini, hüznünü bize yaşatmadan, biz cennete naheile. Ve alhamdulillah rabbil al-alamin ve salat ve salamu ala Seyyid al-Mursalin.